Buongiorno Ankara. Pepe Jam Gourmet Piza'nın sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Buon appetito a tutti. Mwah. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Obsessed. Yeah. Günaydın sevgili ay, dinleyiciler. 8.14 oğlu saatimiz 16 Aralık 2014 Salı sabahından hepinize günaydın. Ay. Dubstep arkadaşım Oktay Demirci. Çok teşekkür ederim. Ve boş koltuktaki koca kafalı arkadaşım Ege Kayacan adına. Hepinize güzel bir sabah dileğiyle başlıyoruz programımıza. Ay ne kadar güzel söylediniz Fahir Bey. Çok teşekkür ederiz Boş koltuk olmasına rağmen boş koltuktaki hüzünle arkadaşımızın koca kafasını birleştirerek müthiş bir metafor yaptın. <gülüyor> Valla teşekkür ederim. Metafor bizim işimiz. Bebirlik ediyoruz. Siz de hoş geldiniz. Günaydın sevgili dinleyiciler. Günaydın, günaydın, günaydın. Dışarıda puslu, sisli, efedersiniz, efedersiniz dedim. Sisli olduğu için efedersiniz diyorum. Serin bir Ankara sabahından hepinize sesleniyoruz. Ee, hava ısınmayacak. Neden? Aslında normalde sis olması acayip güzel ısınırdı ama sis olduğu için pus olduğu için Maalesef ısıtamıyoruz, ısıttıramıyoruz. Hepinize kolaylıklar diliyoruz. Perşembe günü tatlı tatlı yağmur geliyor Ankara'ya. O ne kadar ee, güzel. Yağmurla beraber bu sisli hava dağılacakmış. E, Biz zahmet. Biz zahmet. Çözünürlüğü yüksek bir e... HD kalitesinde bir Ankara bizi bekliyor diyebilir Güne miyiz? Gün'e uyanacağız Perşembe günü. İyi ne gün bugün Salı. Bugün Salı. İki gün daha kasacağız, ondan sonra HD kalitesinde güzel bir yayın alacağız. Öyle öyle diyorlar bilmiyorum. Biz In de meteorolojistlerin yalancısıyız, evet. Bakalım mı gündemimizde neler var Oktay Bey? Yani sizi de çok yıpratmak istemiyorum, zorlamak da istemiyorum. Ama özel gündeminiz olur, genel gündem olur, Türkiye gündemi olur. Avrupa Birliği'ne e, biliyorsun ülke olarak atar, atar, atar yaptık. yaptık. atar atar, gidere gider, e, efendim... Dendi galiba... Bilmiyorum bu doların yükselişinin onunla ilgisi var mı? Var diyorlar. Biz de onların yalancısıyız. 2.39'la bayağı tarihinin rekorunu gördü dolar. Yüzde hmm. ee, %4 gibi bir artış. Hadi canım %4 mu? Yani bana ya, kalsın. TL'deki TL'deki tamam. TL dolar. Kayıp olarak tamam. Evet, kayıp olarak öyle bir şey. Hmm. Doların artışını %4 diyoruz. Efendime söyleyeyim Hülya Avşar'la Akılışlaroğlu'nun eee neyi denir? Hülya Avşar'la Hülya Avşar'ın diyelim bence. Evet, Hülya Avşar'la gene Hülya Avşar mı? Hı hmm. Hülya Avşar, Hülya Avşar'a karşı mı? Çünkü öyle bir film seyretmiştim ben. Kremer, Kremer'e karşı diye. <gülüyor> Aslında pek çok film seyrettim ben mesela. Hayır, hayır seyrettim. Efendime söyleyeyim, Kremer, Kremer'e karşı. Kramer e karşı biliyorsun, bir teoriye göre o Kremer var ya, Dustin Hoffman'ın oynadığı. Ted, Ted miydi adı? Neydi? Bay Kremer, Bayan Kremer. Bay Kremer. Bayan Kremer. Kremer'e karşı der ki, hayır işte. Kremer, Kremer'e karşı adamla adamın kendi içindeki Değişim, dönüşüm bilmem nereli falan canım, zaten... gibi bir lafta var. Bilmiyorum ben o söylentini çıkaranın yalancısıyım falan. Ben de zaten şeyden şüphelenmiştim. Yani Kremer, Kremer'e karşı çok manayansız geliyordu. Çünkü kadının da bir soyadı var. Üstelik yurt dışında öyle ama onun soyadını alalım. Bay ve bayan Kremer'e. Evet, onlar boşanıyor bir de değil mi? Tabii. Boşandıktan sonra velayet davası açılıyor. Onlar yok boşanmıyor. Kadın terk ediyor gidiyor. Hayır tamam kadın terk, <gülüyor> kadın terk ediyor ondan sonra ıı, boşanıyorlar ondan sonra o bizim gördüğümüz velayet Yok. davaları açılıyor. Boşanıyorlar. Orada mı? doğru söylüyorsun yani bak evet o teoriyi şey yapanlar da galiba Tabii. ona dayandırıyorlar. Yani kadın boşandığına göre kadının soyadalı farklı olması lazım. Evet. Orada mahkemede mi artık Bayan Kramer deniyor bilmem ne 35 yıl sonra bu konuyu tekrar <gülüyor> gündeme getirdik evet. Bu bir kez daha açıklansın. Vizyona giren yeni filmleri bizden dinleyin sevgili dinleyiciler. <gülüyor> Kaç, Biraz geriden kaç, geliyoruz ama. 79 mu 80 mi o film? 78-79 <gülüyor> takip mesafesi. Evet uzun uzun bu filmi e, anlatacağız çözümleyeceğiz hep beraber. O çocuk gördün mü kazık kadar olmuş çocuk. Maşallah ya ayı gibi olmuş affedersin. Hı. Öyle hiç şey değil. Bayağı bıyıklı mı yıklı sakallı bıyıklı. Zamanında Meryl Streep ile öyle güzel sarıldılar. Meryl Streep ama hala Meryl Streep. Aa. Yani ne kadar güzel söyledin kadın. kadın ne kadar güzel söyledin Ama neyse canım geçmiş gün geçmiş bizde. gün Dustin Hoffman aynı Dustin Hoffman trip, aynı aynı Males Males Strip aynı Strip bir tek iblis değişik İblis değişik İblis'ten bir şey olmadı o yüzden mutluluklar diliyoruz kendilerine. Ee, yine bir araya geliyorlarmış biliyorsun her sene Her sene bir kere muhakkak Bir kere Biz Central Eski. Park'ta o böyle bir, bir şey vardı O filmde bir sahne vardı ha, Koşuyordu or, or, Koşuyordu çocuk annesine gidiyordu falan böyle babası da böyle Tam orada bir araya geliyorlarmış yine Ay çok duygusal anlar Çok duygusal anlar. Milletvekillerine yeni ayrıcılıklar gelecek ee, Mayaş konusunda konuşuyor. mı? Sadece maaş konuşunda konuşun değil Ben biraz konuyu sempatikleştirmeye çalışacağım demiştim ya sana Buyur işte Konusu yerine konuşu değil. E, maaş konuşunda bir şey yapılmadı mı? Valla bir taslak konuşuluyor şu anda. E, bu taslağa göre e, vekiller bundan sonra bir kere mesela bana şimdi bu komu oyunda bir tepki alacak gibi. Komu oyu diyen komu. dinlerini senin. <gülüyor> komu oyu de bir daha bana komu oyu. Ama yani bak şöyle şeyler hiç bunlara tepki verilir mi ya? Mesela bir kere milletvekili olman fahir. Evet. E, bir daha bundan sonra ceza trafik cezası falan almıyorsun. Bir kere yani bir kere seçilen milletvekili bittikten sonra da mı? Tabii, milletvekili bittikten sonra da. Mesela hatta burada şey varmış, eski milletvekillerinin de trafik cezalarını olmasın diye bir şey çıkardım falan Niye trafik demişler. cezası? Allah Allah yani niye trafik cezasına bu kadar takık? Hepimizin iyi kötü birer trafik cezası var. Kimi telefondan yer, kimi emniyet kemerinden yer, kimi kırmızı ışıktan yer, kimi hız ihlalinden yer. Hayır hep ev gibi düşünüyorsun ya. Ev şey gibi düşünmüyorum. Millet vekilleri abi. Hayatın tadı vekilleri. Mesela diplomatik kırmızı pasaport hı hı. verilen bu pasaport görevi sona erenlere de verilecek. Yani bir kez dediğim gibi bir kez vekil olduktan sonra ondan sonra yatış. Hayatın sonuna kadar kadar, ...o kırmızı pasaportu ne yapabilecek? Taşıyabilecek. Taşıyabilecek. Taşıdığı istediği yerlere gidebilecek, gittiği yerleri de istediği kadar yiyebilecek, yediği kadar ödeyecek. Ondan sonra sağlık harcamalarında yeniden bir düzenleme var. E, o iyi olmuş. Ee, mesela gözlük alımından, implantta, katkı paylarından, yurt dışı tedavilere kadar... E, ...sağlık harcamaları neredeyse tamamı meclis tarafından ne yapılacak? Karşılanacak. Karşılanacak. Çok güzel ya, Aksi, özlük haklarımız ya artıyor diyorsun. Ondan sonra başka şöyle bakayım hmm, ne, ne ne bunlar ha meclis üyelerine seçildikleri dönemi gösteri ve diğer e, özellikleri başkanlık divanıca çıkarılacak yönetmelikte belirlenen rozet ve kimlik verecek. O. Birer rozet, <gülüyor> bir de <bizden> kimlik. demişler. <gülüyor> rozetler güzel olmuş ya çünkü rozetler eskiden pahalıydı. Altın rozet girişte alıyorlardı falan herkesin durumu yoktu daha yeni milletvekili olmuş. Hmm. Ondan sonra trafik cezasını söyledim. Hiçbir şekilde trafik cezası kesilmeyecek. Hiç sıfır mı ya? Hiç tabii canım. Çünkü aceleleri var abi. Onların. Abi onlar tabii sonuçta son Doğru da diyorsun ya aceleleri var. Herkes bizim gibi lay lay loy loy mu? Vallahi ben mesela... Eski milletvekillerinin de koyalım bu şeye kapsama falan filan demişler. Son son düzenlemeden o kısım çıkarılmış sonra. Yani en, en sonunda çıkarmışlar. Eski milletvekilleri bundan sonrası mı? Maalesef bundan sonrası. Ha, okay. Bundan sonrası. Biz de bunu niye konuşuyoruz? Yani... Normalde... Neyi konuşalım oktay? Dolar mı konuşalım Neyi konuşalım? Yani en azından bir üç, üç gün konuşalım faire. Dördüncü gün zaten gündem şey olur, değiştir yani biliyorsun. Yani bir üç gün konuşalım sevgili dinleyiciler bir. 3 gün bize müsaade edin Bana, bana dediğin bize bir 3 gün kadar müsaade Ondan sonra hafta sonu itibariyle konuyu değiştireceğiz Konu değişir zaten ha. otomatikman unutur gideriz yani Hiç kimse rahatsız olmasın Hiç kimse rahatsız olmasın Oktay sadece reklam konusunda küçük bir rahatsızlığımız var Ben de eski reklamları tekrar bir kez daha girmek istiyorum Eğer senin içinde bir sakıncası yoksa Hay hay benim için zevkti Fahir Evet hepimiz için birer zevk İsterseniz bir Nostalji. reklam Nostaljik reklamlardan hazırladığımız reklam. güzel bir paket Sizlerle beraber olsun Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern sabahlar. parça devam ediyormuş gibi değil mi? Hiç bitmemiş gibi. Vallahi mükemmel geçiş yaptın Fahir. Mükemmel Öyle. geçişin tadını çıkardık ama yeterli. Yeterli. Yeterli. Hakikaten alttan ımıl mııl çalmaya devam etsin yeterli. Bu bize yeter. Bazı şeyleri de bu şekilde idare edeceğiz artık. Bu da çok değerli bir sanatçımız. Onu da bakacağız. Ee, ek. Ek sanatçımız. Onu da dinleyeceğiz. Yımırta. Aa, yımırta diye grup ismi olur mu ya? Bir yumurta mı? Evet. Olur abi niye olmasın? Olur abi bence de olur. Çok faydalı bir şey. Yani. <gülüyor> Sonuç olarak. Bizde bizde de bir sürü grup ismi var değişik değişik. Ha. Al işte sana en güzel cevabı. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Efendim başınızı da şişirmeyelim daha fazla. Evet şöyle bakayım ben gündemimizde neler var. Hmm. Kurallar çekildi dün. Aa evet ya. Ne kurrağasıydı Oktay? Bir sürü kurrağa çekildi dün. Bir kurra bizi ne yaptı? Üzdü mü? Ne yaptı? Ee, UEFA Avrupa Ligi ikinci turunda ee, Beşiktaş ve Trabzonspor'un... Rakipleri ee, belli oldu. Rakipleri belli oldu. Beşiktaş Liverpool'la ile eşleşti. Ee, Talihsiz ee, bir şey mi diyoruz? Beş, Beşiktaş'ın şeyidir ama... Uğrudur. Uğrudur. Böyle yani bir tor şey. Tormadaki ya da kavanozdaki en güçlü rakibi çeker. kurra olarak... Hep öyleydi değil mi daha tamam, önce de şaşmaz ya şaşmaz çok güzel çok vallahi ben ne yalan söyleyeyim. gönül rahatlığıyla hiç de o kadar şey olacağını düşünmüyorum ne derler sıkıntı olacağını düşünmüyorum bir sekiz şey varmış galiba var öyle onun bir şey var onun zamanını alacak beşiktaş çok öyle bir şeyler yani, var evet. genelde bir mutlu olundu evet yani, yani böyle bir imkan sağlanmış oldu en azından evet. ilk maçta 19 Şubat'ta İngiltere'de e, Trabzonspor gider Napoli miyiz eşleşti gider miyiz Gitsek mi hakikaten ya? Valla eğer ya, ama şeydeki maça gideceğiz. İngiltere'deki maça Liverpool'daki gideceğiz. Maça Liverpool'daki gideceğiz. maça gideceğiz. Tamam. İlk maç zaten o. Tamam. Züze abi heyecan olur. Tamam. Vize başvurularımızı şimdi yapalım o zaman. Senin bitiyor mu o zaman? Hayır. Senin için konuştum biz <gülüyor> herif. <gülüyor> Trabzonspor Ay. Ay ben birden çok keyiflendim ya. Benim için öyle bir derdim kalmadı. Ay çok mutlu oldum. Trabzonspor'da Spor'dan da Polili oynayacak kendilerine ee, e, bundan sonraki ya, evet. başarılar diliyoruz. Şimdiden başarılar diyelim. Hadi bakalım. Bakalım. Vallahi dün olaylar olaylar olmuş. Ondan sonra bakayım 4 yıl ondan sonra. Ne o dört yıl? Aman dadı dadı dehşeti. Bak çok güzel. Ee, oradan Gülben öylemiş. Ergen mi? Gülben Ergen. Ha, bir dadı tadı. Hakikaten. 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmış. çok da rahat Ha şu şey mi? Sinirleri bozan dadı mı? Evet sinirleri bozan dadı. İyi aman. Valla. İnsan değil o. Bırak dadıyı. İnsan değil. İnsan Bakalım. Avustralya'da Işıt dehşeti. Işıt değil sonra... o. Isıt. Isıs. Yok Isıt de değil. Neydi onun adı? O bir tane İranlı bir deli bir meczup bir adammış. Öyle mi? Tabii. Cani daha doğrusu. Meczup da demeyelim de. Öyle bir adammış. Hmm, ondan ondan <gülüyor> ötürü o zaman İran nasıl Avustralya ama bu, bu gazetelere doğrusu. bakınca da bir asaplar bozuluyor ya hiç böyle bir yani sempati yapalım bir şey yapalım diyeceğimiz ya, hiç öyle bir şey yok hmm, iş, şey var işsizlik verileri açıklandı ha onu söyle bak o azaldı değil mi o dört hmm, yılın en kötü seviyesinde o var 2009'u da geride Azaldı bırakarak... Azaldı anlamında mı en kötü seviyesinde? 3 milyon 64 bine ulaşmış. En kötü seviyesi ne olacak? İşsizlik oranı art, artmış Artmış olur. olursa daha en kötü olur değil mi? Tabii tamam. 2009'da 3 milyon 43 binmiş. Ee, şimdi işte e, yapılan araştırmaya göre daha doğrusu e, tespite göre 3 milyon 64 bine ulaşmış. İşsizlik tanıma. Yine bence iyi. İyi iyi. Yani, fena değil iyi. Abi, fena yine. abi. Yine iyi. Ondan sonra... Bakıyorum başka Bak bak hiç şey yapma ee, Ukrayna'ya fıkra, fıkra hmm, var Ondan sonra aa, Bütün sinirler bozuldu Vardiya sağlığı bozuyor Oktay ister misin? Vardiya'nın sağlığı bozması ile ilgili önemli gelişmeler var İngiltere'de yapılan araştırmaya göre Ay, Ukrayna'da fıkra çıkmış hakkımızda Fıkra mı? Bir evet. anlatsana o fıkrayı Anlatayım mı? Anladım. Yani ama diploma, diplomatik şey, fıkra. Ha yani gülceğiz. Katır gibi güleceğiz yani. İşte katır gibi gülmeyeceğiz gibi yani. Ya hmm. yok işte ya. Protokol öyle ya. Yani. Protokol Diplomatic fıkrası gibi. tamam. Aramızda birisi protokolde olsaydı çok anlardı bu işlerden de. İşte böyle bazen hani eskiden anlamadığın şeyleri böyle kara mizah diye falan böyle bir şey yapıyorlar ya bize. Ha. Yani ben espriyi anlamadınız diye. <gülüyor> o diplomatik fıkralarda da işte insan birazcık böyle bir anlıyor olsa, olsa bu işlerden, diplomasiden falan. Şey, neler var altında neler? Şimdi Medvedev'i biliyorsun. Medvedev'i biliyorum. Demetli Medvedev. Rusya'nın kaç numarası diye geçer? İki. İki numarası diye geçer. Başbakan Medvedev, e, Ukrayna'nın Rusya ile biliyorsun aralar bozuldu ya Ukrayna Rusya arası bozuldu. Baya böyle ee, affedersiniz hakikaten. Na böyle dirsek dirseğe. Ukrayna'nın Avrupa yolunu seçmesiyle. Türkiye'yi örnek göstererek alay etmiş. Şöyle demiş Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ortak anlaşma 51 yıl önce imzalamıştı. Sonuç olarak ne görüyoruz? Türkiye hala Avrupa kapısının eşiğinde bekliyor. Zamanında Rusya'nın eski başbakanlarından... Yok, Çernomirdin... Bu fıkra değil ya. Dur dur. Geliyor işte. Ya fıkraya başlamadın daha. İşte, hayır canım. Medvedev'in yazdığı şey bu. He. Daha geliyor. Rusya'nın eski başbakanlarından Çernomir'de bu konuda anlattığı espri aklıma geliyor. Ukrayna ne zaman AB'ye girecek? Türkiye'den sonra efendim. Türkiye ne zaman abi üyesi olacak? Hiçbir zaman efendim. <gülüyor> Dur bir dakika ya. Bu buraya bu, benim Vallahi evet şu kahkaha efektimizi şey kullanmam lazım. Ya. Nerede ya? Dur alkış koyayım önce bir tane. En azından bir çanman bir şey koy. <gülüyor> Vallahi alkış malkış. Dur bir dakika bir daha söyleyeyim o zaman şimdi bir saçma bir şey ol. Türkiye ne zaman abi üyesi olacak? Hiçbir zaman efendim. <gülüyor> Artık yani gerçekten e, bu fıkranı da kadık olduğunu herhalde anladık. Yani bunlar neye bakarak bizim AB üyesi olması, olmak istediğimizi düşünüyorlar ki? Bunlar dedim, Sayın Medveden. Yani herhalde bir başvurum var ya. Daha dün açıklandı ya bizim Avrupa Birliği'yle şeyimiz yok. yok diye yani olsa da olur, olmasa da olur da değil artık herhalde. Gerçi bizim Avrupa Birliği bakanımız var değil mi? Var. O, o zaman ne oluyor o dün? İtibariyle bitti mi onun işi gücü? Yok onun işi gücü bitmedi de o herhalde biraz şey yapıyor. O da gülmüştür fıkraya bence. Fıkra dediğin Cumhurbaşkanı'nın Medved... anlattığı açıklamasına mı? dedin fıkrasını. Medvedev'in bu fıkrasına mı? Tabii o da şimdi insan tabii espri üstüne espri bombardıma. Şaka ya şaka bunlar hep espriler şakalar. Olur mu biz tabii ki Avrupa Birliği'ne gireceğiz falan diye. Herkesi de rahatlatması lazım. Bir sürü çalışanı var Avrupa Birliği bakanlığında. Evet onlar ne oldu acaba? Çünkü dün açıklama açıklandı. Sayın Cumhurbaşkanı öyle bir açıklama yaptı biliyorsun Avrupa Birliği biz artık işimiz olmaz falan gibi böyle bir şey dedi. Dedi. Ondan sonra dolar oldu zaten 2.39. Kötü hissetti mi acaba onlar ya? Başta Avrupa Birliği Bakanı çünkü onlar tanışıyordur. Muhakkak tanışıyorlardır. Onlar tanışıyordur yani. dediğin hani Avrupa Birliği Bakanlığı, Bakanlığı Cumhurbaşkanı. Ha tabii tanışıyorlardır. Tabii. Değil mi tanışıyor? Çok şey. Enteresan. Çok. Yani o artık ya rahatlama oldu bir bakanlıkta. Avrupa Birliği Bakanı'nda ya da böyle bir sinirlenme durumunda Belki bugün olsun. şey vardır ya genel bir şey yapıyorlardı. Toparlıyoruz, kapatıyoruz artık şey diye. E ne olacak canım Avrupa Birliği olmaz da tık liste tabelasını Bundan sonraki hedefimiz başka bir şey olur. Doğru. Berk Bey demiş ki eskiden üniversiteye kapak katalım rahatız derdik. Şimdi meclise kapatak, kapak katmak lazım. Ayrıcalıklarından dolayı. Çok mantıklı. Çok mantıklı abi. E ben sana dedim yıllardır söylüyorum senin şu milletvekilliği işini yapalım diye ama sen hiç şey yapmadın ya. O kadar uğraştım ben senin için. Oktaycım dedim gel dedim bak dedim Nefesim Şimdi alıyor deme. Hayır nefesim daralıyor öyle sen, şeyler söyleyeyim. Vallahi yakışır Oktay sana milletvekili Hayır böyle şeylerde mi? Hayır bak şu anda sıcak bastı. Bak ondan işte o sıcak bastı menopoz. <gülüyor> Erken menopoza gireceğim bak. Sen menopoza Manopoza, giremiyorsun erken sen. Erken ve zamansız menopoz. <gülüyor> ve yersiz <gülüyor> menopoz. Yersiz menopoza gireceğim. Yani, sen andropoza girersin. Girsen, girsen girsen daha kırkına gelmediğin için. O hiç belli olmaz, Fahir. Büyük konuşmamak lazım. Oo çok değerli arkadaşımızı ıı, da bir kez daha sen andropoz diye çok değerli arkadaşımız aklıma geldi Ve ardıya bir arkadaşımız burada Egemen diye Evet. O da erken andropoza girdi İşte ee, O da bunun şeylerini yaşıyor Ne derler ona Ceremelerini yaşıyor Cerem'e deyince aklımıza Ceronimo geldi tabii Günaydın Keyifler olsun Teşekkür ederim Hoş geldin Ege <gülüyor> Yeni mi geldin burada mıydın? Buradayı da içeride gizli gizli bizi dinliyordu Söyler herhalde. misin kulaklığını taksa mısın? <gülüyor> saf saf mısın? bana bakıyor şu anda. Aa, çocuğun kulaklığı yok ya. <gülüyor> Kelebek gazetesi altın kulaklık ödülü almıştım. Bunu evde bıraktım. Ay, bu çocuğun da kulaklığı yok ya. Oktay kusura bakma. Vallahi bir o zaman ben biti... istediğim her şeyi söyleyebilir miyim? Hakkında ileri geri konuşabilirim. Saf, saf. Ben Oktay'ı duymuyorum ama saf, bana bakarak konuşurum. şeyler söyleyeceğini <gülüyor> keyifler olsun arkadaşım. <gülüyor> Ay Fahir, kulaklık önemlidir yani. Yeşil çay içiyorsun. <gülüyor> bana andropoz diyorsun. Teşekkür ederim. Fail yine sadece yeşil çay içiyor. Ben yeşil çay içiyorum ve içtiğim bardağa bak. <gülüyor> Aynen. Aynen diyorum. <gülüyor> Bir an unutmuşuzum dinleyiciler. Kulaklığı Yeni olmadığını, <gülüyor> değil mi? Değil mi? Ve şu anda ona Aynen. sadece bardak kaldırdığımı kaldırıyor. düşünerek kendi bardağını kaldırdı. Bardağa bak bardağa. Bardağa. Ne diyor? <gülüyor> ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Ay beni arada bıraktığınız Al, çocuklar şey yani. şey söyleyeceğim çok güzel yayıncılıkmış bu ya. <gülüyor> Ege bir dakika sen hiç sessiz çıkarmak. Ne diyor Fahim? <gülüyor> çok güzel birbirini duymayan radyocuların yaptığı <gülüyor> bir programı. De... Üç kişiydiler ikisi birbirini duymuyordu. Bir tek ortak noktanız benim bana iyi davranın. Yok Oktay beni duyuyor herhalde. Oktay seni duy Aa Oktay seni duyuyor Bir tanesi sadece bir kişiyi duyuyor. Diğeri İki kişiyi duy Diğer ikisi iki kişiyi de duruyor. E ve evet. bunlar karşıdan karşıya geçmek istiyorlar. Yani burada da bir kez daha bir şeyi anladım ben. Bu bana bir ders oldu. Dinleyicilerimiz de e, yaşayan bir insandan dinlesinler. Önemli olan konuşmak değil. Önemli olan dinlemekmiş. Ben şimdi konuşabiliyorum ama karşımdaki insanın ne dediğini dinlemiyorsam hiçbir anlamı yokmuştur. Şimdi e çok önemli bir şey söylermiş gibi Ege'ye bakıyorum. ve Aynen. <gülüyor> aynen Gördünüz mü sevgili hocam? Şey, aynen dedi. <gülüyor> Şaşkın ifadelerle bana bakıyor. <gülüyor> Ha şeyde mi bilgisayarda onu Hiç da şey duymuyor. duymuyor. Onu da duymuyor. Alkış sesi verdi kapanda. duymadın mı? Sana <gülüyor> bol bol alkış verdim Ege. Teşekkür Bu sözün ederim. gerçekten tarihe geçecek nitelikte. O zaman tarihe geçecek. Betoven nitelik... gibiyim yani şu anda ben Radyoculum Betoven Sus. Beto sus, sus. Ne mi? Konuşmuyoruz burada. Ne şarkı mı çalıyoruz? <gülüyor> şarkı şarkı çalıyoruz. Radyoculum <gülüyor> Beethoven'dı değil mi? Dragon Göpen filmini. Beethoven diye köpek filmi var tabi ki. O zaman şöyle Bırak yapalım. Ya, bu çocuğu çok fazla <gülüyor> da... <gülüyor> Duymadığı için ikinci kere yaptı ailesi. Ne var mısın söylemişti? Allah'ım Allah'ım. Çok güzel deneysel bir yayın olabilir bu. Bak öden sevgili dinleyiciler siz de hiçbir şey anlamıyor olabilirsiniz ama anlayabileceğiniz, sizin anlayacağınız dilden konuşuyorum şu anda. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Sonunda yalvarmalarım Sonuç verdiğiniz stüdyoya girdik yani Ne kadar özlemişler beni sevilen dinleyiciler Anlat anlat fıkralar o... o Rus fıkrasına ben yerlere yattım onu... <gülüyor> Ama sen de güzel anlatıyorsun Ege Yani hınzır bir yapın var seninle Abi Ben onu anlattım ama o fıkrayı Kim nasıl İkiniz de bir de pasta şarkı anlatıyorlar Dinleyicilerimiz biliyor mu o fıkrayı hani yayında... Avrupa Birliği'ne Ukrayna'na ne zaman girecek Yayında, biz... yayında şey söyledik ya, yayında, ya yayında. Öyle, öyle mi? Tabii, tabii, i̇yi, şöyle ya. oldu yayında size anlattık ya Ondan sonra e, mutfakta Ege anlatık. Ege nasıl güldür? Sonra iki sefer kendisi anlattı. Yani çok çok komikti ya. Sonra biz güldük değil mi? Bayağı çok güldük usurdu. ya ben de bayağı. Kendisi iki sefer dinliyormuş gibi güldüm yalnız faiz. Bayağı iyi fıkraymış ya. O. Yalnız sen o. de çok iyi anlatıyorsun Ege. Ya her erkeği ben, zaten Benim Rus taklidi iyidir. <gülüyor> zaten onu nasıl Nasıl diye bitti ya fıkra. O zaman daha çok güldünüz. Vallahi her erkeğin e, neyinde, ne derler ona... E, repertuarında. ...repertuarında olması gereken bir fıkra. Yani ortam olarak ne böyle edepsiz bir fıkra ne bir şey... ...hem çok komik... ...hem, hem siyasi, siyasi, hem güncel... ...ve daha neler neler. Yani bir erkeğin <gülüyor> üç tane fıkrası olması gerekir... ...benim fıkralarımdan bir tanesinin yerine bu geçti. Neydi, neyi çıkarttın? Bu kazan hani doğuruyor falan getiriyor... Geri bu sefer öldü diyor. Hani doğurduğuna inandım falan diye. Ona mı çıkarttın? Nasrettin Bey fıkrası. Ha, ben de şey diye düşünüyorum. Sana ne oluyor diye bir fıkram var ya. Şey... o duruyor. Orada erduarımda duruyor. duruyor. Nasrettin Bey fıkrası çok güzelmiş. Ege Bey. Tebrik ediyorum yani. Sinan Bey demiş ki günaydın. Günaydın Sinan Bey. Bu sene büyük ikramiye ve ikramiye ile kaç taksi plakası alınabileceği konusun ne zaman konuşulacak? O acaba yani son işte önümüzdeki haftadan itibaren onu konuşmaya başlayacağız. Aslında Şimdi... dosyamız hazır yani öyle alabiliriz istiyorsanız onu yoksa önümüzdeki haftamış şey yapalım. O hazırsa ben ben her zaman ben bu konuyu açım zaten ya. Ben Aralık gelse de bunu konuşsak diye zaten bütün yılı iple çekiyorum. Ben ne futbol sahası büyüklüğünü metrekare cinsinden biliyorum ne taksi plakasını biliyorum. O yüzden hiç yorum yapamıyorum yani maalesef. Canım yıllardır konuşuyoruz Ege hiç fikrin oluşmadı ya? ticket i̇şte paralar da değişiyor ya. Paralar Ağız da değişiyor. Çok... Sen zaten hani o BTL'nin tanıtımında oynan ondan beridir çok bir zorluklar. Şey olmadı. Vallahi paralar da değişiyor. İnsanlar değişiyor. Kaç Var tane yarış atı alınır? Hazırda. Kaç tane şey alınır? Yarış atı alınır. Kaç tane yalı alınır? Toki konutlarından kaç tane ev alınır? Efendime söyleyeyim kaç Şehir tane şehirler konutlarından ev alınır mı? Bunları bilmek lazım ya. Bir anda harcayacağım. Şimdi şehirler konutları diye bir konutlar varsa... ...bütün konut projelerini sayman gerekecek programda. Bu şeyde geçen vardı ya. Ne derler? Ya o kalan parayla da 6 tane ev alalım oradan falan babacığım vardı ya. Ha oradan diyorsun. Oradaki şeyden bahsediyorum. Oo. Ne Oktay sen futbol sahası ebatlarına mı okuyorsun? Futbol sahası ebatları değil. 2015 Milli Piyango Büyük ikramiyesi ne kadar biliyor musunuz onu? onu bir Allah, 50. 50'den fazladır ya. 50 az... 50 az bence. 50 geçen seneydi. Senin ihtiyacın fazla olabilir ama Piango'da lan Oktay... sadece 50'sini karşılayacağız. Rakam veriyorum. 65. Fair maalesef 50. Hadi. <gülüyor> Seni kırmak istemem 15 milyon lira için ama e, Ya ben zaten milyon... çeyrek alacağım o yüzden çok fazla şeyim yok yani. Fark etmeyecek diyorsun. Fark etmeyecek. 50 müthin. milyonluk ikramiyenin sahipleri e, kim olacak? 1 Ocak 2015'te. Açıklanmış mı onlar? Açıklanmış. Hı -hı. 4 kişi belirlemişler. ÇD yani. Üçünün isimleri belli. Ee, Bir kişi açıkta. O... Ve o üç kişinin şu anda ikisini daha bileti almadığı ortaya çıkmış. Ay çok Nasıl heyecanlı. Nasıl buluyorlar bunları ya? Abi sistem otomatik hep. Hmm, ondan sonra bakayım. Hep dışarıdan karar veriyorlar da. <gülüyor> ee, ne kadarmış ben ona da bak bakıyorum ama ne biçim dosya hazırlamışız ya. Hiçbir şey yazmıyor bu dosyada Fahir. Çünkü o dosya hazırlanırken yalan dolan oldu ben hatırlıyorum. Sen aldın bunu eve götürdün bir Ege. Sen bir şey tamam. mi yaptın? Arkasını müsvetli sahası... olarak mı kullandın? Burada başka kağıtlar vardı. Oraya senin bir şeyler çizmiş olabilir. Müsvetli değil de. Ben oh de Allah. o çizilen sayfaları çıkarıp... yerine başka dosyadan bir şeyler koymuş olabilir. Ama canın sağ olsun ya. Her sene konuşuyoruz zaten ya. Bence erken almayalım. Zaten bütün şeyi kaçar. Havası kaçar. İnsanın heyecanı böyle son dakikalarda giderek artar. O Biz zaman... almadınız daha bilet değil mi? Yok canım. Nerede alacaksın ya? Hmm. Nasıl alacaksın Ege'ciğim? Paramı var? Aklına, biletler de pahalı. Ne kadar biletler bu arada? 50'dir. Ee, 50'dir, 100'dür. Çeyrekten başlayalım isterseniz. Çeyrekten başla. 12,5 lira. 12,5 lira. Au. Yarım, kaba bir hesapla. 25 lira. Tam. 50 lira. Bravo. Bitti gitti. Bu matematiği biz boş yere okumadık. 50'yi ye 50. Vallahi 50 lira veriyorum, 50 milyon alıyorum. Şimdi ben hayal kurarken bir yerden ee, yere basmak isterim. O yüzden 50 milyon hayal kuruyorsam Hı -hı. tam bilet almak zorundayım. Ya, hem çeyrek bilet alıp hem de 50 milyonla ne yapacağını hayal etmek saçma oluyor çünkü. Dört tane çeyrek al canım sen de hem şansını arttır hem e, belki dördüne birden çıkacak. Nereden biliyorsun? Tamam. Dördüne birden çıkarsa o zaman güzel evet. Yani, aynı biletin dört tane çeyreğini bulacağım. Aynı biletin dört tane, tane ayrı çeyrek çıkıyor ya. Buldum ya. Yok ya bir numaraya çıkıyor ondan dört tane oluyor ya. Çeyrek biletin esprisi o değil mi? Hı hı. Çey Yenim, ha? ha bir numara çekiliyor. O çeyrek numarasıysa o öyle o oluyor. O numaradan dört tane var. Biz. sen de bulmam lazım. Ay, ben sen yeni yani. mi geldin Vahir Türkiye'ye? Ben yeni geldim. Ben ben vallahi ben nedense dört tane ayrı numara diye düşünüyordum ya. Ha. Onu nasıl yapacaklar falan diye düşünüyordum. Dört tane ayrı numara olabilir. Çünkü değişik değişik ikramiyeler var. Mesela ikinci... Bu biraz az gibi geldi bana. İkinci en büyük ikramiye 5 milyon liraymış. Yani yeni e ile beş arasında çok... çok... Fark, fark yok mu ya? 2 yıl önce mi ne? 300 lira kazandım. Ne, adam... ne diyorsun Ege? Hiç ne? bize söylemiyorsun. 2 sene mutlu... sonra söylüyorsun ya. 300 lira Aa, kazandım. söylemem bir... ya? Eline ne geçen. Bileyim, nasıl pa... söylemedin? Bir dakika eline geçen para mı 300 liraydı yoksa 300 liranın? 300 liraya mı vurdum öyle bir şey oldu. 300 lirayı vurdu Ege. Vurdum ondan Yine sonra vurdu. gittim. İlk önce ha, bileti verdim. Parayı aldım. Bir kısmıyla şey aldım. Kazı kazan aldım. O son kazı 4 rakam. 2 gün falan döndü. 300 lira son 4 rakam mı oluyor? bir şeylerle döndü vallahi bir şeylerle. Twitter'a yazmıştım vallahi Ya 300 lira ya 100 lira. ikisinden biri ama büyük o zamanın büyük parasıydı. parasıydı. Bir adet 5 milyon bir adet 3 milyon bir adet 2 milyon bir adet de 1 milyon lira bulundu. Bunların sahiplerini arıyoruz. Bunlar verilecekmiş. Biraz yani 50 ile 5 arasında çok bir araya bir 30-25 falan bir şey koysalarmış. Oktay şey gibi anlattın ha. Ama he. büyük ikrama, ikramiyenin bir kopup gitmiş olması lazım. Hımm. Yani şimdi 50 trilyon kazananla 30 trilyon kazanan trilyon yani. ne geçim ya trilyon ne ya yüksek Lütfen. rakamlara trilyon denir <gülüyor> matematik okumuş bir adam olarak bilmen gerekiyor <gülüyor> en az 5 kişi en fazla da 13 kişi e neşelenecek milyoner olarak valla neşveli çıkıyor. olarak girecek ya çocuklar çıkar mı çıkar acaba, bu sene bir şey bu geçen senin acaba bilir mi ya <gülüyor> Ya Oktay vallahi çok çok... Kaç yarış atı Oktay? Ben oradan şey yapayım. Dur ağırlığı bir tonmuş. Oradan düşünelim. Ağırlığı bir tonsa bu senenin parası. Bu senenin değil Ama mi? Ama kaç liralıktan bir ton? 50 liralık. Ha 50 liralık. 50 liralıktan mı? 50 kuruştan. 50 liraya ya. Ha, Kuruş 50 kuruştan değil. çok daha ağır olur çünkü. Küçük İyiyim. paralara 50 lira der Ege. Öyle büyük <gülüyor> öyle şey Çünkü büyüklere de trilyon diyor Büyüklere mi? trilyon diyor. Öbüründe 50 lira diyor. Bütün kafamızı dağıtıyor ya. Külçe altın olarak veriyorum. Tamam. Buyurun. Yazalım. Dur bir <gülüyor> Bu senin fahir Bunu da diğer arkadaşlara. Günlük ver. olarak değişiyor mu külçe altın olarak değişir yani. Şu anda. Şu anda. Şu andaki. Külçe 90, altının gramı 90, fix midir ya? 90 fiks. Hani Kraliçe böyle bir e, İngiltere hazinesine girmişti külçe külçe altınlarla poz vermişti. Ha, evet. Durumumuz iyi diye. Oradaki külçe ile bizdeki külçe fiyatı aynı mıdır yani? E, aynı tabii gramaj hesaba. Uluslararası çeyrek gibi bir şey. TL'de aynı olmayabilir tabii şeydir. TL'si mi? ayrıdır da gramaj olarak. Külçü bir külçe altın, altın, de aynı altın gramı aynı canım. Ne kadar külçe altın gramı? Yani külçü kaç altın. gramdır? Bir, bir külçe altın. altın kaç gramdır? Oktay Bey bütün sorular size yöneliyor. Ee, siz de bir şey söyleyin. 1 kilo 2 kilo var mı külçe dediğim Ya sen? Filmlerde görüyorsun ya zor kaldırıyor adam bir bazen. 1 kilogram, yani... ya? kilogram. külçe altın 1 kilogram. Demiş. Olur mu canım 1 kilogram? O ben bayağı ağır zor kaldırıyorlar. 10 tanesini koyunca bayağı böyle sanki 50 kilo. 5 kilo diyorum ben. Hayır onun külçesi ayrı. Senin külçen ayrı. Yani bu benim bahsettiğim 1 kilogramlık külçeler halinde. Ya 10 gramlık külçede var. Bunu düşün yani. Anladım 10 gramlık gramlı kül... külçedenmez. Olur mu canım aynı tipte yapıyorlar böyle külçe gibi yapıyorlar. İşte o külçe gibi. Ama yani tipi külçe. Küçük külçe minnoş. Şey mesela Barbie evin falan varsa... Onların eğer böyle şey varsa çocuklarını alacaksın böyle külçe kül kül kül küçük, küçük minik minik külçeler. Dinleyicilerimiz biliyordur ya bir külçe kaç kilo diye. Tamam, külçe altın oradan. olan dinleyicilerimiz olduğunu düşünüyorsun değil mi Ege? Valla vardır altın, ya. Veya altın işi, kuyum işiyle uğraşan dinleyicilerimiz olduğunu düşünüyorsun yani değil mi? Yani belli bir miktardan sonra çeyrekler evde torba torba çeyrek onu koydun şeylere plastik poşetlere. Ay bundan dökülecek dibi delik falan dediğinde götürürsün onu. Abi senin külçen, külçen ayrı diyorsun. onun külçesi ayrı ben niye ikna olmadınız bu söylediğime ya. Ya senin külçen bakayım. Yani İngiliz, o... İngiliz külçesi Yani mesela diyorsun. şey gibi düşün Fahir hamur yoğuruyorsun. Evet. Pide için ayıracağın İç hamur ayrı. ayrı hayır hamurdan ha. bahsediyorum. Ekmek için yapacağın hamur ayrı şey için e, simit için yapacağın hamur ayrı onların hepsinin ne deniyor meleksi deniyor. Doğru mu? Doğru. Doğru. doğru de doğru ne dedim ben Meleksi <gülüyor> Meleksi <yüzlü> şeytan <gülüyor> Ve yani onların hep, ama ağırlıkları farklı Külcü de öyledir yani. ya filmdi niye uzak külcesiyle Amerikan külcesi onlar farklı mı onlar kesin onlar farklıdır kesin İngilizlerin kesin farklıdır. Ama ben filmde biliyorum. Amerikan filminde özellikle zor kaldırıyor adam. İşte bir kilo onlar. Amerika ya bir kilo niye? Dev, ay, affedersin ayı gibi adam bir kiloyu e, mu Soyguncu de, o demir parmaklıkları eliyle parçalamış. Kaç tane kaldırır var torbanın içinde? Böyle yapıyor. Hın, hın, tak. Hın, hın, tak. En az yani 5-10 kilo bir şey olması lazım. Telefonunda kilo kilo futbol oyunu oynuyormuş gibi mi oluyor <gülüyor> yüzü? <yüzyım? gülüyor> <gülüyor> bir tane bir tanesini böyle zor kaldırıyor. Ya bana? bir tane 10 tanesini falan bayağı şey yapıyorlar. Çantayı ağır ağır tutuyorlar yani. Hmm. Barış Bey demiş ki günaydınlar. Günaydın efendim. Piango bana çıkarsa üçünüzü de alıp Vatikanların mum ihalesini almaya gideceğiz demiş. Yalnız Güzel. orada bir para para katacak bak ticari, adam. Adamın ticaret zekası harika. Biz mesela hemen yarış otunu alacağız, taksiye alacağız, yatacağız. Adam oradan mumdan şeye koşuyor. Hortman isimli dinleyicimiz Twitter'daki ismi o. Külçü altın 12 kilogramdır efendim. Ha, ha, Bak, ne mantıklı oldu. İktidar oldunuz mu? Şimdi Oldum oldu tabii. En az 12 kilo ha, ya. Demek ki adam tam... 10 tane koyuyor çünkü zor kaldırıyor diyorum. 120 kilo. Ayı gibi adam diyorum ya. ya sen, fay... Ben işte en az 160-180 basıyordur o ayrı. Ama onu taşırken 120 kilo anca tamam. tamam. Şimdi her şey yerine oturdu ya. Will adlı isimli dinleyicimiz Twitter'daki ismi. Ee, Şehrizar Esprisi diye bir e, hashtag açmamızı tavsiye <gülüyor> eder gibi yorum yapmış. Şey Rıza, çok çok beğendim demiş. Onu sen bir yerde daha yapar mısın? Ben onu bir yerde daha yapayım ya. Nerede yapayım? Bir aile toplantısında falan yapayım Bu bari. Bu sene özelleştirme ilk çekilişi mi olacak Milli Piyango'da diye Hilal Hanım sormuş. Hilal Hanım, Yok daha özelleştirmedi değil mi Piyango? Piyango özelleştirildi mi Kenan hocamız demiş ki bir <gülüyor> kilogram pamuk mu ağırdır bir kilogram altın mı demiş. Altın. Nerede? Kafana düştüğünde mesela bir kilo pamuk kafana düştüğünde dersin. Ben Ama sorarım nerede diye Ama bir kilo külçe altın kafana düştü müdü o zaman anlarsın. Evet. Külçe altın mı? daha ağır. Külçe pamuk olması da iyi yani yaralansan da içinden Tabii bir şey parça var. çıkartıp ha, çıkar anından, anından dediğim, anında pansumanını yaparsın. Bir altın basma diye bir şey yok. İbrahim Bey videodaki külçeler 11-13 kilogram ağır arasındaymış demiş. Video dedi. YouTube <gülüyor> linki göndermiş. İzleyeceğiz onu. Dakika da vermiş 3.55. Bunu da <gülüyor> gönderelim herkes. Durumu olan izlesin. Aa, kim bu adam ya? Ben şu anda izleyeceğim. Çok özür dilerim. Bu soygun filmlerinde de hiç şeyden bahsetmiyorlar yani. Külçeleri görünce hemen çantaları doldu siyah çantalarla giriyorlar ya Hı -hı. kasaya. Hı -hı. Evet. Hemen dolduruyor. Hiç şey yok kaç gramdır bu falan filan diye böyle bir tartışma izleyiciye bilgi of, verme of, falan of, yok. Of, of, evet. Of. Hiç böyle paldır küldür toparlayıp ham humşar olup götürüyorlar. Hiç hoşuma giden şeyler değil. Bakın. Bakalım. Bir adamın İbrahim Bey'in gönderdiği videoda beyaz saçlı bir adamın ne anlattığını anlamadık sesi kısık olduğu için ama. Bu adamın için, saçları ama... ne böyle ya? Adamın saçlarından ziyade arkadaki. Olduğu yere old... bakın olduğu yere. Altınla. bildin, bunlar adi rafa koymuşlar ya şey gross marketteki gibi bir sevgili dinleyiciler bir e, depo tipi bir yer. Depo Hı -hı. dediğin merkez bankası. <gülüyor> Ama yani böyle temizceme bir depo? Merkez bankası olduğu için baya orada temizlik mavi, iyi yapılıyor. Mavi mavi böyle raflar var. O rafların içinde de böyle külçe külçe. Ben bu adam bu videodan sonra cebini arardım yani. Ne yazıyor orada? Her raf diyor 35 milyon pound diyor. He. 56 milyon dolar diyor. Evet. İngiliz Merkez Bankası'nın içinden çekilmiş bir şey mi bu? Ne kadar sadeymiş merkez bankaları? Hakikaten. İşte o İngiliz anladım. asilliği var. Yemin ediyorum İngiliz asilliği Bir var. kameraman var bir de bunu anlatan bu hocamız var. 3-3 3.55'e geçiyoruz. Dur bakalım 3.55'de şey varmış. Tartıyor mu? Herhalde tartıyor onu. Bunu döktürüyorlar Hiç mı? Nasıl döküyor? yapıyorlar? E, dökme yapıyorlar ne olacak ya? Ama orada bir gram bile çok şey yapar. Hmm. Aldı adam şimdi. Biz de video anlatıyoruz yayında ama. Külçeyi aldı. Külçelerin 11-13 kilogram. 11-13 kilogram ha, İki olabilir. tipi var. Bir ince uzun tipi yani var. Tıkız tipi var. Bir de tıkız tipi var. Hangisi hoşuna gidiyorsa. Bazısı tıkız ve kalın bazısı ince uzun. Tıkız olan tam tuğla gibi. Evet. Hangisini tercih ederdi siz? Ben Vallahi uzun ben, olanı. Ben, ben tıkız olanını severim. <gülüyor> ben karışık. Ben külçenin tıkız olanını severim. <gülüyor> ben 4 Seninki tane ondan <gülüyor> 8 tane de tıkız olanını Combo <gülüyor> istedi Oktay Bey. Ben ikisini yani ikisi de çok güzel çünkü. Şimdi bir raf 56 milyonsa dolarsa O zaman biz 50 milyonu alsak yarım raf falan mı alabiliyoruz? Evet doğru. Evet. Yarım raf alamıyorsun. Dünden kiş sonra İge'cim çünkü dün biliyorsun dolar, dolar 2. 2.39, 34, 46, 84, 17, 16, 21, 24'e kadar gitti. Burak Bey P sayısını Sengi Bey, şey yapar gibi sonuna kadar gidebiliyoruz galiba. Evet sonuna kadar söylüyorum. ha İki dinleyicimizin de cevabını söyleyeyim. Burak Bey ve Engin Bey galiba Engin Bey. Külçü Altınlar ve altından ağırlığı diyerek iki cevap vermişler. ikisinde de cevabı aynı. Ben buna inanıyorum. Üç. Üç, <gülüyor> Üç kilo kilogram olabilir. Olabilir demiş. Ümitköy'den sevgilerle demiş. İyimeyit <gülüyor> e, teşekkür <gülüyor> ediyoruz. O zaman ne yapalım? İsterseniz bir, e, o zaman mı bir ara mı Bir ara verme. Reklama gir ya. Bu ara değil. Hay hay. Bu hay yalnızca hay. reklam. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar yeah! Ye yeah dedi yani konuşun. Buyurun. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. I born <gülüyor> in the city. Tüm enerjimi toplamıştım. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum son bir gayret dedim ki. Son bir gayret hadi dedim. Hadi dedim ama o anda gitti yani. <gülüyor> güzel söyledin. I değil born mi? in the city dedim ve beni bitirdin. İyi tamam çalalım o şarkıyı. Hadi çalalım. Ama, Valla tabii onu da çalalım. Güzel. Londra'da düzenlenen 64. Dünya Güzellik Yarışması'nda Güney Afrikalı Roland Strauss... Birinci seçildi ve en güzel seçildi yani en ya, birinci o seçildi Yaşlı adam yapayım mı 40 yaşına geliyorum çünkü artık Evet En çirkini benim olsun <gülüyor> Son enerjimle konuşacaktım onu da Ege aldı Ama ben yaşlı adam yapayım dediğimde senin kalkanları kaldırman lazımdı Kalkanları kaldırman mı lazımdı hı hı. Ya Ama ben çok en savunmasız anımda yakalandım ya ben hiç bu kadar Çünkü sen daha 40'ına da gelmedin ya Evet. ya yani şurada birkaç ayım Ne var. kadar yapabilirdim? Yani ne kadar olabilir dedim. Bayağı üst segmentten vurdun. Üst segment. Evet, Roland Strauss kazandı. Tebrikler Roland Strauss'a Türkiye'yi temsil eden Amina Gülşe de kaçıncı oldu? Sonucu gır Sondan 1. Evet. 12. En çirkinim belli. 7 olsun. mi fair? <gülüyor> bir bana bir heyecan oldu bu. 6 mı? Maalesef dereceye giremedi. Ha, dereceye giremedi. Derece dediğimiz ilk 3 mü? Ya derece dediğim yani bir ilk 10 on seçiliyor. Ondan sonra işte mansiyon falan filan derken bir şey yapıyor bilmiyorum. Güzel gelişmesi seyretmeli çok zaman oldu. Güzel gelişmesi <gülüyor> kazanamayalı şey tipten kardeşsin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tipten kaybettin insan. Böbürü çok güzeldi Ama sen ya, çıkın ya çok tatlı çok hakikaten minnoş bir kızımız. Eee Aminiye jüri de bulunan jüri tabii önemli bu jüri konu. Jüri hayran olmuş ama jüri ne tabii. Demiş. Öyle demişler jüri. En birinci sen bizim nazarımızda sensin demişler. Jüri de 2002 dünya güzelimiz Azra Akın vardı. Ee, ve tabii ki Aminenin odasına gitti. Kızın odasına gitmesiyle beraber Azra abla beni seçmediler diye çıkışta sana. mı gitmiş? Çıkışta. Hı. Hmm. Hüngür hüngür başını omuzuna yaslayıp hüngür şakır hüngür şakır şakır şakır ağla sen. Bir de tabi ağlayınca Saliye Sümük böyle of of. Yani hakikaten Azra Akın da biraz serttir yani. Şimdi ağlamayacaksın, önceden ağlayacaktın demiş. <gülüyor> Azra Akın bir dizide oynuyor mu bu ara? Azra olarak? Akın bu ara bir dizide oynamıyor. Bir ara bir dizide o oynamıştı. Oynamadı değil mi? Bir oyunculuk zamanında oynamıştı. Aa vallahi bravo Fahir. Kimle oynamıştı? Pa pa pa Ayy <gülüyor> hemen anlamamam. Boşanmış adam. adam falandı değil mi o dizide? Çocuklar yani... Duymasın'dan sonraki ilk dizisiydi. Evet ama onu ben tam vallahi çok hatırlamıyorum ya. Yani. Ben Zaten ondan böyle. sonra tekrar Çocuklar Duymasın başladı galiba. Patladığını hatırlıyorum o dizide. O şey olunca tekrar hadi bakalım Çocuklar Duymasın'la dönüldüğünü ben öyle diye hatırlıyorum. Bilmiyorum yanlışsam da kimse de kusur, kusurcuklarıma bakmasın. David Robson'u biliyorsunuz. David Robson'u oktay... sima olarak biliyorum sanırım. Ee, şöyle söyleyeyim benim merhabam var diyeceğim ama hiçbir şey ifade etmedi David Robson. Biraz bana açar mısın? David Robson dünya gündeminde soğuk algınlığıyla mücadele konusunda Aa, bir sıradaki... numaralı adam. İlk sıradaki isim. Dereceye girmiş. Doktor yakandım. David Robson değil mi? Değil. Değil. Tabii ki. Mühendis, ha, dok dok e, mühendis Robson mu? David Robson. David Robson. E... David Robson ne iş yapıyor Oktay? Allah yani, saklama var. Mahallede varlar. doktor diyorlar. Ama yani doktor değil. Mühendis mi? Mahallede bir kısımda mühendis de diyorlar. <gülüyor> Aa, doktor değiller demiş. Ee, soğuk algınlığına karşı neler yapılmalıdır? Önerilerim nelerdir? Başlıklı Onları bir konuşma yaptık artık yaptı. ya. Kaç yaşında adamız? Evet limon oldu. yiyeceğiz. O zaman soruyorum Fahri. Soğan yiyeceğiz limon yiyeceğiz. Hali C vitamini mi? Çinko, çinko, çinko takviyesi mi? Çinko takviyesi. Çeşitli başlı soru olduğunu düşünerek söylüyorum. Evet. Çinko takviyesi değil mi? Test çocukları. <gülüyor> Test, Test çocukları. <gülüyor> Test, çocukları. Test, Test çocukları. İlk iş olarak birçok kişi C ve D vitamini yüklemesi yapıyor ama bunu destekleyecek hiçbir veri yok. Şöyle Lankesi diyebilir demiş. miyiz Oktay? İşte C vitamini ve D vitamini yüklemesi yapılıyor. Hışh, hışh. Yanlış. Doğrusu Çinko yüklemesi. Çinkoyu meselesi. nereden bulacağız? Çinko takviyesine dair daha sağlam veriler varmış. Çinkocular çarşısı mı? Nereden? Çinkoyu nereden alacağım Oktay ben? Hmm. O kadar çinkoyu nereden alacağım? Hap olarak mı alacağız bir şey? Doğal çinko var mı bir şeyde? Doğal çinko var mı dediğin şey... Doğal çinkonun tadı biraz bana sert geliyor. Evet. Biraz evet. da yanma hissi oluyor. Adam yani tam işte bir mühendis kafasıyla neler söyledi. Ve yıl boyunca kullanmak gerekiyor. Sadece yani böyle bir hastalık 3 gün 5 gün değil. değil. Ha, nereden o... alacağım Oktay onu söyle bir. Çinkocular çarşısı Nasıl ki modern çarşı vardı, Çin kocalar çarşısı da var. Mesela alkollü içki vücudun savunma mekanizmasını zayıflatır ve virüslerin saldırısına açık hale getirir diye yaygın bir kanı var demiş. Hış, hış, yanlış. <gülüyor> <gülüyor> Üzerini çizmese de şöyle demiş. Yani e, doktorların bu konuda pek bir çalışması yok demiş. Ya. Yani e, ama düzenli ama az az az az ee, sık sık içenler demiş. İçenler soğuk algınlığına daha az yakalandığına dair veriler var demiş. Bunu da diyen e, David Robson. Ondan sonra ve tabii yani hmm. orada ne içtiğin de çok önemli. Mesela şarap, bira onların hepsini farklı farklı, farklı etmiyorlar. Şarap, bira, var. rakı. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bal işe yarar mı peki? Bal işe yarar. Yarar yarar biraz yarar iki farklı e görüş var bakalım hangimiz haklı çıkacak. Balığa yarıyormuş. Faydası olabilir. Yes. Tek bitkisel ilaç bal. Evet. Yani bir kaşık bal yiyin demiş. Bir ne kaşık balım yiyorum sabah. Sabah lin kalktığın ağzına bir baş... zaten ağzını sabah şey gibi. Yapmadan yatmadan önce. Yapmadan önce mi atacağız? Yatmadan önce alınan bir kaşık bal. Dişlerimizi fırçaladıktan sonra mı yoksa akabinde? Önce. Öncesinde. Diş fırçalamaktan önce. Ama ağzımda bari bal tadıyla uyuyayım ya. O kadar şey yapıyorum. Balın neden işe yaradığı bilinmiyor ama balın ee, işe yaradığı biliniyor. Soğuk algınlığına karşı. Mesela bu Ekinezya sarımsak falan filan var ya. Evet. Kullanılan bunlardan evet. al falan filan diye. Ekinizyayı bildiniz herhalde değil Biliyor mi? Biliyoruz. Sanatçı içinde canım. kirpi otu. Hmm. Kirpi otuymuş onun şeyi. Ee, sarımsak. Bunlar, bunlar, bunların çok bir faydası yok demiş doktor. Ondan sonra. Ve o sarımsak falan bir kurtardık ya. Oradan iyi oldu yani. Şimdi. Ayrıca bir araştırmada bak bu da denilebilir. Kahveyle karıştırılan bir kaşık bal e, inatçı öksürüğe Aa, o zaman bire bir demiş. İşte inatçı öksürük... inat İnatçı öksürük olmuş. Ben de onu soracaktım. Oktar. Hadi yakalandık. Ondan sonra ne yapacağız konusunda? Kahve ve e, şey... Balı alıyorsun abi. Kahveye Çok bal da, mı karıştırıyorsun? Evet biraz bir... bir kahveye bal, bal inatçı öksürük. Kahveye limon da birebir. Birebir çözüm. Ondan sonra e, antibiyotikler konusunda zaten biliyoruz. Bakterilere karşı etkili, etkili soğuk algınlığında virüsler neden hmm. olacağı için hmm. hiçbir... Nine. Ne ee, Ondan sonra ama bir takım tabii ilaçlar var. Ee, soğuk algınlığına Ve tabii ki hiçbir şey yapmadan, bir yerden gidip bir şey almadan, bir şey yemeden, içmeden ne yapacağız? Empati yapacağız demiş doktor. Neyle? Neyle? Mikropla ee, mı? Empatiyle. Mikropla değil, e, hayatını yok. devam ettirmeye çalışıyor. Yani mesela hastaki şey empati yaptığını hissettirirsen... Hastalık daha çabuk geçiyormuş karşıdaki kişi, karşısı karşısındaki insan ıkılarken sen de ıklayacaksın. İşte bu en zor kısmı çünkü herkes hasta. Ee. Eh, bak o bak. zaman yokmuş gibi yaparsan, işte o, o da yalan başı da şey oluyor. oluyor. Ah canım sen hasta mısın? Gel seni bir örteyim dediğinde adam iyileşir. Sen mi ben mi dersen daha da kötü olur. Valla çok net söyleyeyim Hastaya karşı evdeki tutumun bir etkisinin olup olmadığı bilinmemekle beraber. iyi yine... tutumun iyi dalalet olduğu söylenir. Diğer ilaçların faydasının görülmediği durumda biraz anlayış ve ilginin işe yarayabileceğini Ya şimdi. Allah aşkına öyle de ortadan konuşmasın ya. Hasta adamına adamına biraz ilgi alaka gösterin ya. Kurban olayım yapmayın ya. İlla doktorun mu söylemesi. Yani ha, yazık günahtır ya. 40 yılın başı bir hasta olduysa tamam. Ha, böyle 15 güne bir hasta oluyorsa tamam ona kötü davranın. Ama yani eğer böyle senede bir, iki senede bir hasta oluyorsa ona iyi davranın. Ama en güzel korunma yöntemi ne demiş? En güzel korunma yöntemi Elleri yıkamak mı? Erken vallahi, teşhis. Vallahi elleri yıkamak. Elleri yıkayın, hakikaten yıkayın çocuk var. El, elleri durup dururken aklınıza gelince gidin elinizi yıkayın. Kısık, kısık suda demiş tabii. Kremliyor muyuz hocam? Çünkü biliyorsunuz kış sezonu ellerimiz çatır çutur şey gibi gezmeyelim. Norveçli balıkçılar gibi gezmeyelim. Güzel sabun kullanacaksın. Güzel sabun kullanacaksın. Ellerinde yimoşu moş kremleyeceksin. Ve demiş lütfen demiş ellerinizi ısıtmak için sıcak su kullanmayın demiş. Öyle şeyler var biliyorsunuz. Ne? ne Mesela var? nasıl bizim radyomuzda zamanında vardı. Ampulya sınıfından adam, adam vardı. Ee, ellerini kaloriferde ısıtmak yerine sıcak suyla yıkayıp yıkamak değil de onu böyle sıcak suyun altına tutan Tuzum. ve ellerini ısıtan adam var. Onu yapmıyoruz. yapmıyoruz. yapmıyoruz. Yo, o da yapılabilir ama yapmamanızı yapmanızı. tavsiye ediyoruz. Çünkü doğalgaz. S Bunun da bir soğuk algınıyla falan ilgisi yok. Bir tasarruf yöntemi olarak. Diyelim çok teşekkür ediyoruz. Çok Hakikaten David Robson e, abimiz olur. Oktay Ozan şarkının girişini bir söyle. Tamam. Onlarla beraber mi? Aynı anda. I was born in city. Aynı Gün bir gün bir olacak Pasta, mozzarella, salsa E passione Allora, pepper jam Gerçek İtalyan pizzası Pepper jam gurme pizza yenir. Pepper jam gurme pizza Tavros alışveriş merkezinde Buon appetito a tutti Mua.